Radyoda arkeoloji. Bir arkeoloji programı. Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Radyo'da arkeolojik programımızın bugünkü bölümünde Fatsa'da siyanürle altın arama maden sahası içinde kalan Kayatepe arkeolojik sit alanını korumak için devam eden mücadeleyi e, işleyeceğiz bugün. Konuyla ilgili Avukat Aptekin Ocakla konuşacağız. Ama ondan önce hemen bir anma yapmadan geçmeyelim. Bugün malumus Grant Dink'in aramızdan ayrılışının 8. yılı. Aynı zamanda bugün 2008 yılında kaybettiğimiz hocamız Ufuk Esin'i de anıyoruz. İkisini de saygıyla anıyoruz. Bunları söylemeden geçmeyelim. Ee, Abdekin merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Abdekin ilk önce e, süreci anlatır mısınız bize? Ee, şöyle söyleyeyim. Bu Fatsa ile Ünye sınırında aslında birkaç tane köyü etkileyen bir projeydi. Siyanür içi yöntemiyle yani Siyanür kimyasalını kullanarak kayaçlar içerisindeki altını ayrıştırma yöntemiyle bir madencilik projesi, altın madeni projesi var. Dediğim gibi projenin yeri tam olarak Ordu ilinde Ünye ve Fatsa ilçe sınırlarında i̇şte Sarı Halil, Bahçeler, Yukarı Bahçeler ve Erenyurt bölgelerini kapsıyor. Proje yaklaşık olarak çevresel etki değerlendirme süreci sonunda izin verilen alan 196 hektarlık bir proje. Ama bunun yanında ruhsat alanı yaklaşık bu mevcut 196 hektarın, yani şu an işlemeye başlanan miktarın 5 katı büyüklüğünde bir proje. 2012 yılında proje ilişkin çevre etki değerlendirme süreci içerisinde bir takım buluntular, arkeolojik buluntular olduğu tespit ediliyor. Aslında oradaki çevre etki değerlendirmesini yapan firma tarafından. Sonra bunlar Kültür Bakanlığı, Samsun Kültür Bakanlığı Koruma Bölge Kurulu'na bildiriliyor. Ve Kurulda yaptığı inceleme ve tetkik sonucu aslında bölgeyi Kalkolitik, Tunç ve Roma dönemlerine ait yoğun seramikler ...bulunduğu, tespit edildiği için... ...bölgeyi birinci derece tarihi sit alanı ilan ediyor. Tabii biz bütün bu bilgilere... ...yayındayız galiba değil mi? Efendim? Yani sesim geliyor diye... ...yayındayız galiba diye... Tabii, şey yaptım, tabii, ...ara tabii. verdim. Bütün bu bilgilere... ...altın madeni projesi için ağaçların kesilmeye başlanmasından sonra... ...çok büyük miktarda bir arazinin... ...aslında tıraşlanması söz konusuydu. Dediğim gibi 196 hektara denk gelen bir arazi... Hı hı. Sonra köylülerin o, bu saydığım işte özellikle yukarı Bahçeler köyü ve civarındaki 81 yurttaşın e, açtığı e, dava sonrası biz şu bilgiye eriştik e, çevre etki değerlendirme süreci içerisinde bölgede tespit edilen seramiklerle beraber birinci derecede arkeolojik stalığı ilan edildiğini e, firmanın e, ilginçdir e, şey içerisinde yani çevresel etki değerlendirme olumlu kararı alabilmek için taahhütü var. Ve bu taahhütte de deniyor ki, tespit edilen birinci derece arkeolojik sit alanı ve civarına hiçbir şekilde e, biz bir işlem yapmayacağız. Zaten e, bundan sonra da planladığımız şeylerin kendisi sadece bu sit alanının dışındaki bölge. Zaten hemen bunlar yan yana. Hı hı. E, bu arada tutuyorlar tabii öbür taraftan bu bu e, taahhütte bulunduktan sonra çe kararını alıyorlar. Çe kararını aldıktan sonra da birinci derece tarihi sit ilan edilmesine ilişkin idari işlemin iptal yönünde bir dava açıyorlar. Aynı zamanda da bu sit alanı içerisine kurulun verdiği, dokunulmaması gerektiğine dair karar da bir idari işlem. İki tane idari işlemin iptaline yönelik bir dava Ordu idare Mankitesi'nde görülüyor. Yurttaşlar olarak biz işte Altın Madeni ve bunun çevresel etkileri yanında bu davalardan haberdar olduğumuz için Kültür Bakanlığı yanında Katılma talebinde bulunduk. Yani kültür varlık birinci, iki, iki tane gerekçemiz vardı. Mahkeme 26 Aralık'ta duruşması oldu orada idare mahkemesinde. Ve bizim de orada söylediğimiz şey şuydu. Birincisi kültür varlıkları herkesindir. Korunması gerekir. Hani zaten Türkiye'de bu takım e, yani envanter çalışmalarının çok yetersiz olduğu bir e, işte bir coğrafyadan bahsediyoruz. E, en azından karşımıza tesadüf fiil bile olsa çıkan bu tarz... E, ve koruma statüsü kazanmış bölgelerin yani bırakın işte statünün kaldırılmasını bir maden projesinin sadece ekonomik çıkarı için e, bu şekilde kalmalıdır. Ve aynı zamanda e, açıkçası e, oradaki yurttaşlar açısından burası sitağın olmaktan kalkarsa maden projesi neredeyse 4-5 kat daha büyük etkilerle oradaki bütün e, alanı da tahrip ederek ve e, işte Bulunduğu ilk bulguları tespit edilen Kalkolitik ve Tunç ve Roma dönemlerine ait seramiklerinde tamamen ortan kalça bir süreç. Ee, dediğim gibi yani Kültür Bakanlığı'nın yanında davaya müdahil olduk. Davada kabul etti müdahilliğimizi, bu 81 yurttaşın müdahilliğini. Yani hem ekolojik tahribat, ekolojik kriz ve bunun etkilerine karşı olduk. insanlar mücadele ediyorlar. Bir yandan da aslında e, bu tesadüfi gelişmeden kaynaklı. Fatsa ve Ünye'deki özellikle platformun gündeminde bu yoğun bir şekilde sit davası olduğu, yoğun bir katılım da olduğu, özellikle oradaki köylüler buradaki kaya mezarlarının yıllardır kendileri tarafından korunduğunu ve artık tescil edilmesi gerektiğine hı hı. ilişkin taleplerini şey yaptılar. Tabii şeylerle kültür varlıklarını bölge koruma Samsun müdürlüğüyle yazışmalarımız devam ediyor. Onlara biz ee, özellikle kurulun verdiği kararın takipçisi olmak istediğimizi, karar sonrası yapılan işle işlemlerden haberdar olmak istediğimizi belirten e, bir mektup gönderdik. Bir bilgi edinme dilekçesinde bulunduk aynı zamanda. Dedik ki yani oradaki kurul kararında al soracak haritalar belirlendikten sonra çalışmalar yapılmasına karar verilmişti. Bu yönde ne gibi bir çalışma olduğunu ve oradaki yurttaşlar adına da bizim bu çalışmaları koalaştırmak adına neler yapab yapabileceğimizi Samsun e, Koruma Kurulu'na e, bildirdik. Hı hı. E, bu dilekçelerimizi henüz yeni gönderdik. Yani bir yandan bu koruma statüsünün kalması, hı hı. diğer yandan da bundan sonra bölgede belki olası e, bir kazı alanına, işte e, yani oradaki kazı faaliyetlerinin devam etmesi e, için elimizden geleni yapmak istiyoruz. E, ben de şu an e, tesadüfen FATFA'dayım aslında. Bu Hayırlı. canlı bağlantıyı da oradan yapıyorum. Buradaki başka bir baraj tipi projesi projesiyle ilgili yine görüşmek için geldiğimizde hani burada da altı Tepeliler var. Herkesine selamlar var. Ah. Sağ olsunlar bizden de selamlar. Abi şöyle biraz tekrar baştan almaya çalışacağım ben. ÇED raporunu şirket özel kendisi mi yapıyor? Yani bir müze ya da kültür bakanlığı denetimde bir şey değil. Yine o şirketin oluşturduğu ya da anlaştığı bir özel şirketle mi Açıkcası araştırması yapılıyor alanı. Ya bu aslında çevre hukukunda çok tartışmalı konulardan bir tanesi. Bizim chat yönetmediğimiz gereği, Bakanlığın kendi bünyesinde yapması gereken aslında bir idari işlemi, Kamunun yapması gere yürütmesi gereken işlemi, şu an özel firmalar firmalar yürütüyor. Bu konuda yanılmıyorsam 10 civarında yetkili firma var. Ee, yani ve o özel özel firmaları proje sahibi şirket açıkçası e, tutuyor. Ve e, tabii yani bu kadar şey, o kadar e, e, akıl dışı bir durum ki bu. Ş şöyle düşünün, e, sizin mali müşavirinizin sizin aleyhinizde bir rapor hazırlamasını beklemek gibi bir şey yani. E, kendi, i̇ş güvenliği, e, sağlığı e, evet, iş sağlığı gibi. Evet, kendi ödemesini şirket yapıyor, firmaya bu işe havale ediyor. Firma da aslında bütün bu chat raporlarının %99.9'unun... Olumlu çıkmasının sonucu da aslında bir yerde bu. Çünkü işveren işvereni şirket, şirket olduğu için bütün etki değerlendirmelerini en sonunda bu etkiler işte kabul edilebilir düzeyde olduğuna karar veriliyor tırnak içinde. Yani olayda da özel bir firma cezâraporunu hazırladı ama hazırlarken şöyle işte mesela tabii işte arkeolojik kalıntıların bulunduğu noktada bunu ilgili kurumlara bildirmek zorunluluğu var. Bildirdikten sonra işte firma için bir yandan da aslında çok büyük bir şey var. Ee, bu, buranın sit alanı ila edilmesi, Hı -hı. yargı süreci başlamış durumda. Ee, öyle ama hani kendi e, özel firmaları bu işi yürütüyor. Ee, Hı -hı. Ama hani bu bu seramiklerin dediğim gibi bölge müdürlüğüne bildirilmesinden sonra da burası işte kurul tarafından e, işte koruma satışına kavuşturuluyor. Ya artık bununla ilgili biz bakanlık nezdinde de girişimlerde bulunduk. Zaten yasal değil. Özel şirketlerin bu, bu tür faaliyetler yürütmesi tamamen Kültür Bakanlığı'nın kontrolünde olmalı. Üniversiteler, müzeler onlar kontrolünde yürütülmeli. Yani hiçbir özel şirketin arazide araştırma yapma e, eser arama gibi bir şey yasa olarak mümkün değil. Bunu aslında sen daha iyi bilirsin. Biz bu anlamda yazıyla girişimde de bulunduk. Burada program da yaptık. Bu tamamen çok sakat bir şey. Hakikaten seni denetleyen firmaya firma için arkeolojik araştırma yapıyorsun. E, tabii bütün yani arkeoloji konusunda olsun ya da işte Hı -hı. E, su veya işte e, floraya ilişkin çalışmanın hepsini özel firma kendi temsilcilerine yaptırıyor. Bir taraftan şeyle... E, hani burada tabii Allah'tan e, işte o seramiklerin bulunduğuna ilişkin şeyi o işte ilgili kişi ya da uzman bildirmiş ki kurula böyle bir şey e, sit kararı karşı karşıyayız. Evet o, bu... Evet, burada... ...hani bu çok tesadüktür... ...böyle belki dua ettiğiniz şey olmuş... Hı -hı. ...ya burada konu dışına çıkmayayım ama... ...şeyi de hatırlatmakta fayda var... ...burada aslında taşeronlaşmaya da... ...yol açılıyor... ...yani kamuda... ...uzman istihdam etmek yerine... ...tamamen taşeronlaşarak bu işi... ...yürütme e, genel politikasının... ...bir şeyi de aslında... ...bir bölümü özelleştiriyor özelleştiriliyor aslında hı hı. yani kamu kendi elini güçlendirmesi gerekirken yani düşünsenize işte bir sürü üniversite mezunu insan var bu konuda diyelim ki çevre bakanlığı işte merkez ve taşra teşkilatlarını güçlendirse çevresel etki değerlendirme raporlarını kendisi hazırlasa bunu diğer kamu kurumlarıyla işte milli parklar kültür varlıklarının koruma kurulları ve işte diğer orman tarımla beraber şey yaptılar. Yani mesela şöyle bir daha bir bilgi vereyim. Çet süreci içerisinde örneğin 5400 sayılı toprak koruma kanunu çerçevesinde proje hazırlamaları gerekiyor. Buna dair taahhütlerde bulunmuşlar. Hı. Sonra biz işte bu konunun bu tarafında sorduk şeye. Ordu Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne. Bu projeyi hazırlamadıklarını öğrendik. Hı. İşte taahhütte bulunuyor ama bunu da yerine getirmiyor. Hı. Maalesef denetleyici bir kurum da yok ortada. Hı. Hı. Yani bu işte... Dediğim gibi sadece kültür valkarı hakkında da değil, diğer yani bütün şeyde e, maalesef böyle seyrediyor. Şey, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı bu davada taraf mı? Bu davada bu davada davalı olan Kü kültür bakanlığı. Kültür bakanlığı. Evet. Ya enerji tabii kaynaklar bakanlığı neden şöyle bir girişimimiz oldu? E, maden kanunu çok açık. E, e, özür dilerim. E, yani sit alanı birinci derecede tarihsel olan hiçbir yerde maden faaliyetine izin vermeyeceğim. Hı hı. E, söylüyor. Yanılmıyorsam kanun. 13. maddesiydi şimdi tabi hatırlamıyorum ama e, dolayısıyla biz mevcut ruhsatların da iptali yönde bir idari başvuruda bulunduk. Eğer ruhsatlar iptal olmazsa e, bu sit alanı e, dayanak alarak sit kararını dayanak alarak e, madenlerin ruhsatların iptali yönelik bir dava hazırlığımız olacak. Hı hı. Şu an o idari başvuruyu yaptık. Ee, dediğim gibi yani bu karar bizim e, gerçekten hani her açıdan hem ekolojik açıdan hem bölgedeki kültür varlıklar açısından çok işimize yaradı. Ee, bir yandan o insanlar aslında bunun da şu şu an hani bütün bu dava süreci içerisinde idrakına varıyorlar. Hı hı. Ee, i̇şte bir şekilde onlara e, işte elimizden gelen desteği atan hukukçular olarak biz onların gündemine getirdik bu meseleyi. Onların da birinci gündemleri içerisinde e, özellikle o sit davasının kararını büyük bir ihtimalle yarın sonuçlanmış olacak herhalde hı hı. E, de, mahkemeye bir doğrudan gitme öğrenme şansımız olacak e, sit alanının iptali yönlemi karar verecek ordu idar mahkemesi yoksa devam mi? onu da e, göreceğiz. Hı hı. Kültür bakanlığı resmi olarak taraf bu davada ama e, tavır olarak olaya bakışı bakışı olarak ne durumda? E, şöyle söyleyeyim yani davadaki kişi raporu da bu kararın doğru olduğu yönünde özellikle bütün bu yani saydığım işte hem Tunç Roma dönemi daha öncesine dair de e, buluntuların olduğunu tescil eden bir e, bilikçi raporu vardı davada. Hı -hı. Bakanlık da tabii ki e, bölge kurulunun verdiği kararı e, açıkçası davada sonuna kadar savunuyor. Hı -hı. Zaten herhalde yapması gereken de o değil tabii, mi? Değil. Yani e, yatırımcı bir bakanlık olmadığına göre Kültür Bakanlığı yani yoksa herhalde kamunun toptan e, iflası ya da ortadan evet. hani hiç kamu yönde bir şey konuşmuş ol, olmayacağız. Yani bakanlık davasını sonuna kadar e, takip etti, savunuyor ama biz de onların elini güçlendirmek adına bakanlığın yanında davaya katıldık bu 81 yurttaş adına e, idare mahkemeleri özellikle müdahillik meselesinde biraz dar yorumluyorlar ama bu dava da kabul etti örneğin Hı -hı. çok açık tabi yani ...oradaki sit varlığının e, kararının kalması bütün herkesin çıkarınaydı. O yönde bir karar verdim. Güzel. Yerel insiyatifler bu konuda sahip çıkıyor diyorsunuz. Yani özellikle köylüler sahip çıkıyor. Bir yandan bu oranın sit olarak, alan olarak kalması en azından projenin... E, ...yani neredeyse 6'da 1, 7'de 1 oranında e, işte kalmasını sağlayacak bir onların çıkarına yani hani bırakın şeyi kültür varlığı işte oradaki tarihi bulguların işte önemini buranın araştırılmasını yani onlar için çok yoğun varlık yokluk sebebi o yüzden bu davaya salınmış durumdalar hı hı. hem Ordu'daki bu konu duyarlı platform hem de Ünye ve da yeni kurulan bu proje sebebiyle bu projenin etkilerine karşı durmak için kurulan platform bunun gündeminde sahip çıkıyorlar açıkçası. Tabii burada biz arkeoloji üzerinden konuşuyoruz. Dava da o yönde açıldığı için aslında daha büyük bir sorun var. Bir maden sahası sonrası ve siyanürle altın aranacak. Öyle değil mi? Daha büyük bir sorunumuz da var aslında. Ee, yani tabii eğer karşı karşıya olduğumuz Karadeniz gibi yani burada bir iki tane çok e, trajik durum var. Bir tanesi şu Ünliye ve da aslında şehirleri yani Kırım tamamen ortadan kaldırıldığı yoksullaştığı ve e, muazzam derecede göç olduğu bir bölgeden bahsediyoruz Karadeniz'de Hı. ama Ünliye ve Fatsa buna rağmen göç nüfusun arttığı e, özellikle turizm potansiyeli açısından çevre düzeni planı açısından da e, bölge e, turizmin geliştirilmesi açısından bir e, alan olarak seçilmiş durumda e, yani nüfusu artıyor bunun dışında e, fındık özellikle tarımsal girdi anlamında birinci ürün ve bugün kilosu 15 TL civarında. Hı hı. Ee, bunun dışında arıcılık çok yoğun olarak yapılıyor. Ee, yani eğer ora, üstelik çok iyi yağışlı bir bölge Karadeniz ve dünyanın en ilkel yöntemi siyanürle altın arama yöntemi ve ortada çok ciddi riskler meydana gelebilecek yani açık havuz yöntemi var. Ee, çok bir bölgede yani siyanürle böyle bir şeye girişilmesi hiç kaza olmadığını farz edelim. Ee, özellikle buharlaşmadan kaynaklı bölgede e, çok ciddi bir şey çevresel risk e, meydana gelecek gibi duruyor. Yani şu anda bile e, mesela burada e, çiftçiler fındıklarını e, işte pazara götürüyorlar, tüccarlar onları alıyor sonra da işte ...bunlar daha büyük tüccarlar aracılığıyla ihraç ediliyorlar. Mesela fastanın artık almayacağız gibi söylemler var. Bu son sezon bu sene alacağız ondan sonra almayacağız gibi. Ee, i̇şte yani hem hayvancılığa hem bölgenin e, yani ekosistemine etkisini siz düşünün. Hı hı hı. Ee, dediğim gibi özellikle yağışlı bölge olması dolayısıyla çok ciddi riskler var. Hı hı. Evet, evet. Bu yerel inisiyatifin bu kadar sıkı bir yerde durmasının sebebi de sanıyorum bu endişe tabii ki. Aynen öyle. Yani Aslında hani 2012'de işte izinlerin alındığı bir proje olarak bakıyoruz ama işte özellikle şimdi yapılmaya başlandıktan sonra işte insanların bu konuda Hı. çok daha hemen bir araya geldiğini ve bu karşı duruşu sergilediğini Hı. yani firmanın yaklaşık 560 yıl almıyorsam Hafifat çevresi etkilerlendirme raporunu. Oradaki köylerin çoğu okumuştur. bu konuda çalışıyor bilgililer yani. Ee, ama hani bir de şöyle bir risk var. Yani uluslararası bir firma var karşımızda örneğin. Yüzde 45'i Stratex yani altın borsasında, Londra altın borsasında bu projeyi şu an pazarlıyor. Ee, öyle söyleyeyim kağıtları yani oradaki markette bunun dışında bir kısmı geri kalan yüzdeye de ee, işte Altın Tepe ve Bahar Madencilik adı altında ee, işte bu buradaki böyle bir partnerlik durumları var. Çok güçlü yani milyon dolarlardan bahsediyoruz ve işte köylülere her türlü manipülasyonu yapma e, işte kamu kurumlarının nezdinde kaymakamlık ve ordu valiliği maalesef mesela bu zamana kadar projede e, hiç bu riskleri göz önüne alınan bir pozisyonu durmadılar. Eee yani köylüler kendi özel mülkünden, mesela yol olarak örneğin bir tane vaka anlatayım. Ee, yol, mahalle yolu, mahalle içi yol. Ee, bu 40 tonluk hafriyat kamyonlarının geçmesini istemediler, yolları kapattılar. Kendi özel mülkleri bu arada, kazasal tespit de birisinin özel mülkü. Sonra kaymakamlık tutup bu e, yolu... E, firmaya, firmanın kullanımına tahsis edebiliyor. Hı -hı. Ee, onlarca ev zarar gördü. Yani iklim tehlikesiyle karşı karşıya. Ee, şimdiden bile inanılmaz derecede şey e, hani bu yani hem insan Hı -hı. sağlığı, can ve mal güvenliği açısından riskler meydana gelmiş durumda. İşte biz de bunun bundan bir an dönülmesi için e, işte Hı -hı. elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki e, Alp'i mahkeme kararını sonucunda dediğim ki davayı kabul etmeyecek aksi yönde karar verecek yani sit alanı tespitin devamına karar verecek bu durumda maden çalışması nasıl etkilenecek bundan şimdi şöyle eğer mahkeme burada davayı kabul etmez sitin tespiti yönünde karar verirse devamı yönünde bir kere bu madem yani buradaki kadastral çalışmalar yani alt ölçekli haritalarda maden sınırının belirlenmesine yönelik bir faaliyet ve onun çevresine yönelik hiçbir altın ma madencilik faaliyeti yürütüremeyecek. O yüzden yani Yani projenin sonu diyebilir miyiz? Bu, bu kadar net söyleyebilir miyiz sonu bunu? Sonu diyemeyiz ama Heh, daha fazla tamam. büyümesini engelleyecek. Evet. Zaten sit alanının sınırları, yani şu an bir sınır Sınırlarla, belirlenmiştir. Yani müdahale yani... edilmedi. Çünkü dediğim gibi Çevresel etkileri olumlu kararını, çet izin belgesini maden sahasının dışında tutarak alabildiler şu anda. Hı hı hı. Ee, yani hani en kötü ihtimalle mevcut işte şey e, mevcut bölgede çalışma yapılıp, oradaki işte altın varlığı çıkarılacak, geri kalanına dokunulmayacak. Ee, öyle bir bir şeye yarayacak yani bu, bu dava çok önemli o açıdan. Tabi böyle burada yine sakat bir şey var daha önce örneklerini gördüğümüz. Yani sit alanın hemen yanından bir inşaat faaliyeti ya da maden faaliyetini başlatmak sanki sit alanı ya da orada kültürel miras koruduğumuz anlamına geliyor gibi düşünülüyor. E, o da ciddi bir şey yani o sit alanın tam sınırlanmasının belirlense bile bir koruma alanı da sağlanmak durumunda o. Hemen dışında bir inşaat faaliyeti maden çalışmasının başlaması da sakat. Evet, evet. O da çok ciddi. Yani oradaki kültür varlığı açısından e, ciddi bir risk. Yani ileride büyüme ihtimalini bırakın. Sonuçta e, yani o birinci derecede tarihsiz alanının hemen kenarında siz evet, evet. siyanürle bir altın maddele işletmesine izin vermiştir. Peki, bu, bu davalarda e, davalarda taraf olan bir avukat oralık kültürel mirasın korunmasında savunulmasında arkeologlardan beklentiniz nedir? Ee, yani mesela hani bu bunun sonuçta özellikle bu Fatsa'daki siyanürlü altın faaliyeti, e, 26 Ekim'den beri bir çadırları var örneğin. Yani orada bu faaliyeti engellemeye yönelik e, bu direnişin simgesi gibi her akşam orada toplanıyorlar. Yani bunların bir hani bu bütün bu faaliyet ve bunun zararlı etkileri bundan duyulan kaygı duyurulması olabilir e, diğeri de e, belki oradaki işte bakanlık ve koruma kurulunun izündedeki işte girişimlerimize destek olabilir hem e, dernek hem de bireysel anlamda e, arkeologlar veya işte burası e, üniversitelerden öğrencilerin arkadaşlarının işte yüksek lisans olabilir ya da herhangi bir işte dönem sunumu çalışması gibi e, işte buraya dair bir ee, yani onun ne kadar tabii mümkün bilmiyorum ama sonuçta, sonuçta tespit edilmiş durumda hı hı. Ee, veya mevcut vergilerle bile yani davadaki bir iki kişi raporu bile sonuçta ortada e, üç dört tane bu konuda uzman bir iki kişinin hazırladığı bir rapor hani bu bunları arkeologların gündeme haline biraz getirilip işte insanların bu kararın arkasına durduğu. Hı hı. Ee, işte buna yönelik destek olunabilir yani aklıma gelenler bunlar hı hı hı. dediğim Al gibi bu konuda bilimsel çalışma ve hani kamuoyunun daha fazla duyması sağlanabilir evet evet umarım bugün buna hizmet etmiş olduk hı hı. Ee, alp süremiz bitti teşekkür ederiz ben teşekkür ederim ee, görüşmek üzere yine selamlar efendim hoşçakal, hoşçakal. kolay gelsin görüşmek üzere sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün Fatsa'da Sienur ile Altın Arama Maden sahası'nı İçinde kalan kayat arkeolojik site alanının e, durumunu konuştuk. Hem madeni siyanürlü aramanın çevresel etkilerini hem de arkeolojik alanın korunması ile ilgili e, avukat Alptekin Hoca çok teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Radyoda arkeoloji. Bir arkeoloji programı.